Merhabalar değerli Yeşilçam Arkeosizi dinleyicileri. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir programda sizlerle birlikteyim. Geçen hafta Oktay Gürsel'le birlikte başladığımız sohbetimize bu hafta da devam edeceğiz. E, Oktay Bey tekrar hoş geldiniz. Merhaba, Mer saygılar tekrar. M Hayırlı günler. Merhabalar. E, şimdi Merhaba. Geçen programın sonunda da söylemiştim. Çok fazla araştırma yapılmıyor. E, bilgilere, bilgilere ulaşmak mümkün değil. Ee, sanırım sizinle ilgili olan konularda da sizin bilginize çok fazla danışılmadı değil mi? İnsan aradan çok uzun yıllar geçmiş. Unutabilir, evet. yanılabilir. Fakat mümkün mertebe e, hatırlamaya çalışıyorum. Bir de şu var bir şeyi anlattığım zaman veya birisi şey, bir, bir şey sorduğu zaman hı hı. onunla ilgili bir konu, mühim bir şey aklıma gelince onu hemen söylemek e, şeyi, zarret hissediyorum. Ben 1970'te e, Kaç sene için Almanya'ya gittim. Evlenmiştim. Evlilik yaptığım için. E, ailem orada tercümandı. Yani yalnız bırakmak istemedim. Hmm. Biliyorsunuz sinemada, piyasada ne olacak bir soru işareti. 3-5 e, sene için gittim. Tam 40 yıl dönemedim. Onun için e, uzak kaldık piyasadan. Fakat ben takip ettim. Almanya'da devam etti. Hem e, Türk filmleriyle ilgili çalışmalarım, e, bilhassa Alman filmleriyle. Hmm. Kamalı Zeybek konusuna girmiştik. Tabii Kamalı o, Zeybek ilk, film e, konusuna girmiştik. Yani büyük e, rol değişim. Baş rollerden biri. İki rol. Bir, gerçi biraz ağırlık Tanju Koreli'nin üzerindeydi orada. Hı -hı. Çünkü e, filmin jeneriği şeyle başladı. E, Yılmaz Güney'in e, şeyle Kamalı Zeybek filmiyle onu da iki sene önce, bir buçuk sene önce gene rahmetli Nur Akıncı çekmiş Hı -hı. o filmi. Kamalı Zeybek e, ölüyor filmin başında. E, oğlunu kahyaya e, bırakıyor. Benim ismimi devam ettirsin diyor. kamalı Zeybey'in oğlu, oğlu Tanji yani. Evet. Film piyasada olmadığı için bilinmiyor. Ben e, bu konuyu aydınlatmış olayım bu konudaki şeyimi. E, biz e, İzmir'e gittik. Çok güçlü bir ekip var, kadro ekibi. Kimleri saysam karakter oyuncuları. Ferdin yani şeye çok kalabalık güzel bir kadro. E, otele yerleştik. Baya kalabalığız yani hatırlayamıyorum ama... Ee, bayağı kalabalığınız 25-30 kişi falan civarındayız. Her gün 2000 Üniversitesi dolup tıkabası şeye gidiyoruz. Ödemiş köyü var. Şimdi kasaba olmuş. Duyduğum kadarıyla. O zaman muhtarlıktı orası. 67. Ve işin enteresan tarafı İzmir'de Doğu Üniversitesi yatacak otel yoktu. Hilton, SS, Mötes bunlar son yılda sonra yapılan oteller. Ee, Karoteli diye bir otelde kaldık. Odalarda e, şey yok. E, lavabo yok. Dışarıda yıkıyorsun yüzünü. Affedersiniz tuvalet, tuş. Hepsi dışarıda. Herkes kuyuya giriyor, dışarıda yapıyor ihtiyaçlarını gideriyor kuyuya girerek öyle bir şartlarda çalıştık. Yani şimdiki bir modern şeyler yok, kamp arabaları falan kurulmuyor. 10 günde, 12 günde bilemedim, 15 günde Nuri Baba filmi bitirir dedi. Devamlı çalışıyordu, çok çok çalışıyoruz sabahın şeyinden köründen akşamın körüne kadar tabi Film biraz uzadı, üç hafta kaldık, 20 günü geçti. Hı hı. Biraz da sıkıştık maddi konuda. Nurıbaba da bir şey isteyemiyoruz, şeyde Tanju da ben de ikimizde. Bir gün geldik, dedim ki Tancıya dedim Nurıbaba'yı şey yapalım bir rahatsız etmemek şartıyla biraz dokunamam da bizi görsün Şimdi şeyin ailesi İzmirli olduğu için yine iyi kötü getiriyor ellerindekini veriyorlar rahmetli Tancı kararı. Benim gelirim de yok, öbür oyuncular da öyle. Ee, sırf yemekle de olmuyor bazı şeyler Neyse uzun sözün kısası Nuri Baba'dan e, biraz Takralım bize biraz avans versin Erkenden kalktık şeyle e, Rahmetli Tanju Koreli'le Nuri Baba'yı de yataradık Lavaboda yüzünü yıkıyordu Yüzünü yıkıyordu Yüzünü bir yandan yüzünü yıkıyordu. O çocuklar dedi merhaba Erkencisiniz dedi takıldı bize güldü e, Yüzünü silerken kocaman e, Havlumun deliğinden e, Bize baktı Şimdi işin enteresan tarafı şu. Herkesin kendi havlusu omuzunda. Yani orada havlu yok. Hı hı. Allah Allah şaşırdık biz. E, ile utandık söyleyemedik. E, o anladı e, herhalde durumumuzu. E, bir gün sana bize avantalarımızı verdi. Rahmetle Nur için de yattı. Bir de çok önemli bir şey. E, film e, çekilikle çekiliyor. Vaya çalışıyoruz. E, yani 20 saat falan çek, çekim yapıyoruz. Ödemiş'in köylerinde. E, güzel de çekiliyor. Film çok güzel bir film oldu aslında ben. E, o kadar da tahmin etmedim güzel olacağını. Yani Çünkü bazı şeyler senaryo e, olmayan şeyler de çekiliyor. Sonra sana ekleniyor. Güzel olunca rahmetli Nurek öyle bir şeyi vardı. Devam edin çocuklar dedi. Nasıl da sessiz çekiliyor. Hoşuna gittiği zaman devam ettirirdi. Siz dedi içinizden geldiği gibi hikayeye uygun konuşun. Sonra onu senaryoya dair ederiz dedi. Öyle bir durum. Neyse filmi aşağı yukarı 3-3,5 hafta kaldık. Belki bir ay hatırlayamıyorum. Ee, İstanbul'a döndük. Babam ee, savun verdi paramızı aldık ee, konuştuğumuz paraları bir film için. Ee, Yazanesine geldim gene geleyim Nur Akıncı'nın. İki tane afiş var. Birisi Kamal Zeyve'nin oğlu, birisi Çakırcalı Mehmet Efek Kamal Zeybe'ye karşı. <gülüyor> <gülüyor> yani e, demek istediğim filmi uzun çekmiş yani Nur için Ben e, iki film parası bilen olayı değil. Ee, film uzun çekince herhalde bilemiyorum ee, bir de şu var son bana öğrendim ben ee, Nuri Baba Yeşilçam'dan Nur iğrakıncı hiç kere film çekme şeyi profesyonel e, yönetmeni hiç, hiç, hiç montajı, montajı çok güçlüyüzü evet Nurğrakıncı çok iyi montaj yapan bir yönetmen kendisi yapardı montajını giderdi başında düblaje montajı hiç bırakmazdı çok önemli bir yerde filmin hayatı yani çekildiği film mevzu kadar hikaye kadar montajla düler da çok önemli Evet. He, bunu anlatmaya çalıştım. E, Nuri baba güldü, hayır dedi. çocuklar de çok güzel bir film oldu. Kıyamadım iki film yaptım dedi İyi dedik. E, Ramet şey de da ben de hiçbir şey istemedik. Kaleb Hatta bir tiyatro sanatçısı var. Bilmiyorum hayatta mı? Hayatta uzun ömürler dilerim. Tijemparanım. E, o Ankara'daydı zaten. Film için geliyorduk. Yarlamıyorsan tiyatro da oynuyordu. Öyle bir durum oldu. E, hoşumuza da gitti. Yani demek istediğim Nuri Baba çok babacan böyle yani Nuri için de Ben ondan büyük babalık gördüm. Kimsenin vermediği şansı verdi bana tanıdı. Çünkü sinemada oynayabilmek için ya tepeden ineceksin veyahut mecmalardan kapak yıldız olup gireceksin. Başka türlü böyle yavaş gideyim dersen hele hele bir oynayayım dersen o seni öyle kalır. Hem de e, uzun yıllar. Belki ömrüm bile yetmez. Yalnız ben 70'te gittim. 72'den sonra durum değişti. 71'den sonra. Yani 70'ten sonra diyelim daha doğrusu. Evet. E, piyasadan biliyorsunuz o 70'ten sonra 71'den sonra herhalde birazsa e, Şeyler rastgele film çekildiği için kötü filmler demeyeyim de. E, şartlar onu gerektirdiği için. Çok arkadaş piyasadan çekildi. Arkadaşlar piyasadan çekilince yani beni bir yana bırakın. Ben zaten gitmiştim Almanya'ya. Diğer arkadaşlar için konuşuyorum. Mecbur oldular bu şeylerde oynayan arkadaşlarımızın yolunu açmaya. Onlar için de iyi oldu, bir şans oldu yani öyle oldu. Yoksa Yeşilçam'ın kanunu uzun yıllar öyle devam etseydi değişmeyecekti. Yani şu kanun nasıl girersen öyle kalırsın. Biliyorsun örnekleri çok sinema. Evet, evet, evet. Ondan sonra da çok. Yani 70'ten sonra da oldu onlar. Be benim için... Evet, o, o, o şekilde yani benim için çok değerli anlattıklarınız çünkü e, yani bir, bir başka bir yönden daha değerli pardon öyle söylersem daha doğru olacak e, Nuri, Nuri Akıncı hakkında e, çok fazla bilgi yer almıyor Şimdi şöyle bir şey düşündüm ben de daha da şu, e, araştırmalarını yaparken şöyle bir şey fark ettim e, benim ele aldığım pek çok film çünkü ben birazcık daha böyle fantastik Türk sineması olarak bugün tanımdığımız filmlere e, ele alıyoruz ya da kavga dövüş filmleri e, Nuri Akıncı'nın epey e, bu filmlerde imzası var ee, Tabii. Ve sadece birkaç e, isimle üzerinden gitmişiz maalesef. E, maalesef diyorum çünkü o kadar çok e, aslında ele almamız gereken yönetmen var ki bu sinemamızın zenginliğini ortaya koyarken... ...öte yandan da arşivciliğimizin, yani çünkü ben 74 doğumluyum, ben doğmadan önce çekilmiş filmlerin e, araştırmasını yapıyorum... E, çok çok zor çok zor. ve çok zor. sizin anlattığınız bu anekdotlar aslında belki de bizim Nuri Akıncı ile ilgili hazırlamamız gereken bazı yazılarında e, içeriğini oluşturacak konuşmalardan bir tanesi. E, Bak inan Utku kardeşim Utku ve inan bana e, Nuri Akıncı ve başka yönetmenler de var. Yani benim çalıştığım veya çalışmadığım. Mesela İlhan Engin de unutulması o da unutuldu. İlhan Engin'in en büyük şeyi ağırlık tarafı senarist oluşu. Hiç o yönü bahsedilmiyor. Bir internetten girer, yüzlerce senedir girme çekildi. Kendisi zaten çok iyi bir yönetmen, iyi bir insan. Nuri Baba'nın hakkı tamamen yendi Nuri Bir incelemeye kalk, 80'e yakın film yapmış kendisi yönetmen olarak. Çoğu yapımcı. Yani diyebilirim o devrenin 65 ile 75 arası 10 yıllık devrenin çok fay yönetmenlerinden birisi Yazık yani günah hakkını yenmemesi lazım. Evet filmlerini öldür, hakkını ver derler. Zor şartlar içerisinde çekiyordu adamcağız. Fazla büyük para veremiyordu. Fakat çok güzel filmler çıkardı. Mesela Yılmaz Güney'in e, isim olmasında e, beş büyük filmin de şeyi var, yeri de var. Biliyorsun Kasım Paşalılar Kasım çekmiş Hı. Yılmaz Güney'e. Beyaz attı beyaz atlının dönüşü. Bunlar da iç içe çekilen uzun kilimler. Aslında bir kilim de uzun çekip ikiye bölmüş. Herhalde anlaştık bilemiyorum. Hı hı. Yani e, böyle bir durum var. Hakkının yenilmemesi gerekir. Mesela e, kamal Zeybek, e, rahmetli Yılmaz en güzel filmlerinden biri. Zaten bizim e, Çakırcalı Kamal-ı Zeybek'e karşı... E, Filminin başlangıcısı Kamal Zeybey'in oğlu. Onun filmiyle finaliyle giriyoruz. Şeye, çok güzel. Çok güzel bir çenelikti. Tüylerim diken diken oluyor. Çok, Rahmetli de çok güzel oynamıştı Yılmaz Yüney. O vurulma sahnesinde. Öyle yani. Haklarını yenmemesi lazım. E, bu burada... de benim üzüldüğüm, üzüldüğüm şu aklıma gelmişken yine söyleyeyim. <gülüyor> e, bu 70-80-85 ile 90 arası. Hatta 92 de olabilir. Tam hatırlayamıyorum. Almanya'da tercüman gazetesi Hürriyet gazetesi çıkıyordu Sabah gazetesi çıkmaya başladı ilk defa Bu herhalde 90'a yakın olsa gerek hı hı. Ben de her gün üç gazeteyi alıyorum Okuyorum takip ediyorum aktualiteyi şeyleri. Bir sefer sabah gazetesini aldım Açtım orta sayfasını, şok oldum Bu fantastik filmlerden bahsediyor O zaman sabah gazetesinin yazarıymış galiba Kulakları nasıl Onu da göremedim Yazdım birkaç kere cevap vermedi bana şey Atilla Dor Bey Benim bildiğim çok Hı -hı. şey bir insan yani bilgili bir insan. Herhalde eksiklik bilmiyorum. Ondan mı kaynaklandı? Ona bilgiyi verenlerden mi kaynaklandı? Tam anlamış değilim. Bir sürü ikinci filmlerini yazmış. O unut yazmadığı filmler de var. Herhalde ondan sonradan çekilen filmler. Evet. Bilemiyorum yani. Benim ne oynadığım filmlerimin ismi var? Ne rahmetli Nur Akıncı'nın adı var? Ne o var ne bu var. Evet evet o, ko o konuya başka bir programda ben girmek istiyorum sizinle. İnan ee, bana şok çünkü... oldum, yani şok oldum, üzüldüm. <gülüyor> Haftalarca günlerce uyuyamadım. Evet. Kısa bir kısa bir yazı yazdım, yani kötü bir yazı değil sadece hatırlatmak hatırlatmak için Hı -hı. cevap da alamadım öyle kaldı. Şu, şu bir şey sormak merak ettiğim bir konu var. E, bu Kamalı Zeybek filmde, yani sizin oynadığınız daha sonraki devam filmlerinde e, sizin oynadığınız filmler peki kayıp mı? Şimdi film şöyle e, eski filmleri ben bu arge öz yazmış olduğu Türk filmleri sözlüğü var elimde. Hı -hı. Bu şey çıkartmış bunu horizon bilnum evet. sende var mı? Evet evet var. İşte onun içerisinde ben ayrıca da hatırlatacağım. Geç onun da suçu yok. O faydalanmış arşivlerden. O geçen rahmetli olan bir İtalyan şeyi var, arşivcisi. Giovanni Economelli yazar yani, araştırmacı. O arşivinden diğer arşivlerden faydalanmış. Yani gene de ufak tefek olmasa bile bazı da eksiklikler var, yanlışlıklar var. Zamanlama şeyi var, yanlışlığı var. Herhalde yani bilemiyorum. Agah'ın suçu değil. Agah'ın onlardan aldıklarını yazmış, derlemiş. Altına nereden aldığını yazmış yani. Dürüst çalışmış. Çok ee, da sevdiğim bir insan Agah. Şimdi şöyle bir durum var. Genelde bu tip sözlüklerin hepsi her yıl güncelleniyor. Çünkü daha önceden de bahsettiğim gibi o kadar az elimizde bilgi var ki bunlar güncellendikçe biz de eklemek zorunda kalıyoruz. Aga Özgücü'nün de bir özelliği var. Kendisiyle görüşmemde söylemişti bana. Evet. Her yeni yazdığı yazı, yeni baskı devamlı güncelleme güncelliyor. Yani o konuda çok önem veriyor Güzel. bu güncelleme. Çünkü... Yani yanlışlıklar varsa onu düzeltmeye çalışıyor herhalde. Veyahut tasdik o bakımlar herhalde güncellemeler. Yani hem hem o, tasdik... o yüzden oluyor güncellemeler. Öte yandan da bazı bilgileri yeni ulaşabiliyoruz. Bazı bilgilere şu anda Mesela onun için sordum ben. Nuri Akıncı anladığım kadarıyla şu duruma biraz, şu durumdan biraz muzdarip kalmış. Onun filmleri daha doğrusu. Bu depolarda boşaltınca, içinden gümüş çıkartılınca filmlerden ya da saray burnunda denize dökülünce filmler... Bunların arasında giden çok, filmlerin çok, çoğu tabii. Nuri Akıncı'nın. İşte ee, o, o güzelim filmlerin çoğu. Cavit Yörüklü ikisi. Çok fazla gitmiş film. Orada burada yanmış gitmiş mahvolmuş. Ben 5 beş, beş, beş sene önce falan şeyle görüşmüştüm. Rahmetli Nurçin'de yazdım. Ümit Utku Bey'le abimin yazanesi var şeyde Bankaltı'da. Kav Avukat abim. Onun karşısında da yazhanesi. Benim filmi sordum. hatırını sordum önce tabii haliyle. Dedi o, dedi, o 80, 80 darbesinde dedi bizim dedi siyah beyaz birçok filmlerimizi topladılar dedi. Bilmiyorum ne yaptılar. O 80 darbesinde çok filmler toplanmış. Birkaç defa da depo yangın e, yanmaları olmuş. Yani iş kovyalarının çoğu yanmış. Evet. Yazık. O çekilen o zor şartlarda çekilen güzelin dilimler. İnan bana yani o şartlarda Almanlar fotoğraf çekemezler. Ne güzel filmler şeklinde o 65'li 70'li yıllarda. Büyük evet. eksiklik. Yani Nurakıntıma hakkının aslında yenmemesi gerekir. Çünkü Nurus'un dayansın. Çok şey bir yönetmendi böyle yani e, oyuncuyu tuttuğu zaman ve bana şu, şu lafı vardı. Oktay dedi seni bak dedi ben dedi yüzde %50 yüzde %55 %60 yaklaştırdım seyirciye derdi. Sana dedi, dedi e, 4-5 tane daha böyle güzel Zimba film yaptığın zaman dedi. Evelallah çok güvenirdi bana. Evet. Ve bana şunu da söyledi bunu söylemek durumundayım bir yerde. Yılmaz Güney'den sonra en rahat çalıştığım oyuncusun dedi bana ben göklere çıktım yani. O, o lafı bana söyledikten sonra çok Nur İçin'de yazsın. Yılmaz abi çok sevdiğim muhterem bir ağabeyimdi. Yani öyle bir rahat çalışma şeyi söyledi bana. E, dünya benim oldu. Son olarak şeyle yapmıştık rahmetliye minnetekli kızlar diye dizilme. O minnetekli kızlarda ismim yok işte Başrolünde oynuyorum ben. Şeyde var fragmanlarda. Ha, i̇lginç. E, uzun yazıyor. Tamam onun rolü benden ağır. E, zaten o da şart koşmuş. Başta yazılacak diye. İtiraya çok sevdiğim, çok mert bir arkadaşım. Kendisiyle yazın buradayız. Şimdi İstanbul'da. Yani e, o haklı, o yazılacak. Ama ondan sonra benim isminin yazılması gerekirdi. Veya daha aşağılarda bir yerde bir yazılması gerekirdi. Ben ufacık bir lobilerde en altta ve Oktay Gürsel diye okudum. Ondan başka hatırlayamıyorum. Yani bunlar çok büyük eksiklikler yanlışlıklar. Sonradan basılmış bu hafiflerin çoğu. Hı hı. Yani ikinci baskı mı diyeyim artık? Değerlendirme mi diyeyim? O şekilde yani. Ya da bölgesine şey, göre de Dev Adam'da oynadım ben. Jenerikte üçüncü yazıyor beni. Jenerikte evet. bende var. E, filmin fragmanını koydum. Tanju Kore, Kore Nevaçayar'a. E, beni yazıyor Oktay Gürsel olarak. afişte ismim yok. Başka bir film var. O, şey Mesela Almanya'da yapmıştım. Bülent Hersoy'la ikimiz oynamıştık. Asrın Kadını. Orada soy ismimi de Gürsel değil, Günsel diye yazmışlar. Yani böyle yanlışlıklar oluyor, eksiklikler oluyor. Şanssızlık mı diyeyim, dikkatsizlik mi artık anlayamadım gitti. Yani bu sizinle konuştuktan sonra bunları dikkat çektim. Evet birazcık sizin üzerinize de yoğunlaşmış bu hatalar ama yani yalnız değilsiniz onu söyleyebilirim yaptığım araştırmalar içerisinde. Ederim, e, epey sağ bir sağ tip sorunlarla karşılaşıyoruz. aslında şu var inan bana bak bu oynadığım filmlerin hepsi benim şeyimde kalmış. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben sinemayı, sanatı, sinemayı, tiyatroyu, sinemayı ve tiyatroyu çok sevdim. Çünkü bir insan çok sevdiği şeyi yaparsa mutlu olur. Şimdi benim mutluluğum yarım yarım kesildi. Yani bir yerde Almanya'da hemen gidince Almanya'da kalkıp Alman filmlerinde oynamak veyahut Almanların umumiyetle çektiği filmler televizyon filmleri. Hmm. Büyük filmcilikleri yok. Yani üstün başarılı filmler yok. Co-produksiyonlar Amerikalılarla da çektiği filmleri. Hemen haldeye girmek de imkansız. Menajerlik sistemi burada farklı Türkiye'deki gibi değil. Şimdi ben Türkiye'de yürekler taracısı, bizim zamanımızda menajerlik yoktu. Ancak kendi çabanla veya mecmuaların yardımıyla derece alanlar giriyordu ön plana. Geri kalan kendi mücadelesiyle yapıyordu. Ben İlhan İngi'nin setine gittim ziyarete, merhaba demeye. Pesen e, filme çekiyordu onun rahmetli Nevzat Pesen'e, Dev Adam diye bir film. E, orada Oksal diye bir şey var, muhasebeci bir arkadaşım. Oksal Pekmezoğlu değil yönetmen bunu da işin oksal tesadüfen ee, dedi oktay geldi hem ilan belli tanıştırdı bir senede hem de, de, deriz. sete gittim ben o gün filmin baş oyuncu şeyini teklifini aldım bu da çok enteresan yani ben tanışmaya gittim hem de e, kısa kolu bir gömleğim vardı e, yani normal spor kıyafetle gitmiştim öyle başladık o filme e, o rol için çağırdığı arkadaşla prova yaptı. Birkaç sefer herhalde memnun kalmadı. Onu gönderdi. E, Kordeksen amiriyle haber yolladı. E, beni aldı hemen o role. Hemen bir prova dedi. Hemen çekimlere motor dedi. Başladı. Bir de söylemek istediğim e, bir şans meselesi. Onun da şans yüzüme güldü. Hemen direkt. Hatta Hüseyin Zan hiç unutmam rahmetti. E, demişti. Oktay çok iyi başladım demişti. Çok iyi gidersin. Böyle gidersen dedim Yani ben gene kötü oyun oynadığım için tedirgindim aslında. Baş yönde olsa. Çünkü iyiye dönme şansın zayıf oluyor. Yani yine de bir insan için bir fırsat bu yerde. Öyle kabul ediyordum. Yani bir de şu, o filmin afişinde de ismim yok. de üçüncü yazıyor. Yani orada üçüncü de yazmak işte. Altta de Oktay Gürsel yazıyor. En sonra yaz ismim. Orada da ismim yok. Aksi gibi. Bunlar beni üzüdü yani bu olaylar. Onun için sen gibi genç bir yetenekli arkadaşlar e, bu işlerin benimle ilgili değil, diğer halkı yenmiş oyuncularla, senaristlerle, kameramanlarla. Ne ışıkçılarımız, kameramanlarımız var. E, filmin değerli, yani onların sayesinde katlanıyor aslında. Bu inkar ediliyor. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Evet, genelde belli isimler üzerinde yoğunlaşıyor. Yani o star sisteminden mi dolayı artık onu tam bilemiyoruz ama. Bazı şeyler, bazı bilgiler biraz geride kalmış. şimdi Oktay Bey, ben yine teşekkür etmek istiyorum size. Konu konuyu açıyor ama bize ayrılan süre burada sona erdi. Sizinle hem, yapacağımız... Hem çok sevindim hem çok üzüldüm. Üzüldüm daha konuşmaya yeni başlamıştım. Ee, Fazla da şeyleri dinleyicileri ve sizleri şey yapmamak lazım. Boğmamak. İnşallah başka bir zaman yine şey yaparız. Evet, e, sonuçta iki programımız oldu. E, benim sizinle girmek istediğim başka konular da var. E, onları da önümüzdeki tabii, tabii. haftalarda e, yayınlayacağız. Tekrar e, kayıt alacağız. E, evet. Çekinmeden arayabilirsiniz. Olur. Çok teşekkür ediyorum size. E, Arkojisi... Herkese bütün dinleyicilere, herkese teşekkür ederim. Sevgilerimi sunarım. E, Yeşilçam Arkojisi programından ben deniz Utku Uluer. 94.9 Açık Radyo'dayız. E, bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere diyorum ben. Açık Radyo'da 94.9'da Yeşilçam Arkojisi programının sonuna geldik. Hepinize İyi günler diliyorum.